Ağzı belli değil. Allah'ın Rabbı olan Allah'ın Rabbı olan Allah'ın Rabbı olan Allah'ın Rabbı intikal etmesinin hükmü hani ne diyorlar reenkarnasyon diyorlar ya öldükten sonra senin ruhun başka bir bedene geçiyor diye bir inanç var batıl bir inanç İslamla alakası yok bununla ilgili meseleyi soruyorlar işte soru soran birisi diyor ki felsefe bir hocamız vardı diyordu ki diyor ruh bir insan öldüğü zaman çıkar başka bir insana gider bu böyle bir şey doğru mudur o zaman diyor azap çekilme, hesap meselesi nasıl olacak? Bir ruh başka bir insanın bedenine girdiyse diyor. Burada da diyor ki senin söylemiş olduğun felsefe hocanın söyle felsefi felsefe hocasının söylemiş olduğu şey sahih bir şey değildir. Çünkü A'raf suresi 122'de 172'deki asıl olan hüküm Rabbimizin oradaki hükmüdür diyor. Nedir o ayet-i kerime? Ve izheze rabbuk hani rabbin bir söz aldıydı. Min beli Adem, Adem oğluna min vuhriyim sırtlarından aldıydı Allahu Teala çıkarttıydı zürriyeti zürriyetini. ve eşhedhu mele insanları kendilerine şahit tut Allah Teala yani Allah Teala insanları şahit tuttu ve insanlara dedi ki elistu bir Rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalıbala, dediler ki evet. Şeytana, "İntaçolu, yarın inna gafilin." Dediler ki biz şahitlik yaptık. Allah Teala niye orada onlardan bu şahitliği aldı? Demesinler ki, "Ya Rabbi, biz kıyamet gününde gafildik. Biz bu işleri bilmiyorduk." demesinler diye Allahü Teala ne yaptı? Daha ruhları yarattığı zaman sizin Rabbiniz kimdir? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve insan, ruhlarda ne dedi? Evet Rabbim sen bizim Rabbimizsin dediler. Bunun tefsirinde bu ayet-i kerimenin yani Araf 172. ayeti kerimenin tefsirinde diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ee, bu ayet üzerine soru sorulduğu zaman onun şu cevabını duydum. Bakın burayı dinleyin. İnna halaka Adem. Allahu Teala Ademi yarattı. Tüm memese al Sonra Adem aleyhisselamın sırtına Allahu Teala sağ elini mesetti. Adam aleyhissam sırtına sağ elini mesetti. Fa akracımın huzuruyu yeter ondan bir züriye çıkarttı. Fa kâle dedikti, dedi ki, halaktu ha ola el cennet, bunları cennet için yarattım. Ve bir ameli el cenneti amelon ve cennet elinin amelini yapmak üzere yarattım. Sonra ikinci bir seferde messetti Allahu Teala elini Adem Aleyhisselam sırtına sürdü. Mesah zahruhu. Son Allahu Teala sahiliyle yine Adem Aleyhisselam sırtına messetti. Fe sakra ce oradan da bir zürriyet çıkarttı kıyamete kadar olacak zürriyeten. Fakale dedik "Halaktu haula ben bunları Cehennemlik için yarattım. Ve bir amel ehlinin narı ve cehennem ehlinin ameliyle yarattım. Dolayısıyla burada yaratılanlar hani ney? O e, ruhlar yaratıyor. Onları yani çünkü yoksa kaymağa kadar olacak insanların bir anda toplanması diye beden olarak öyle bir şey yoktu. Ancak insanlar anne rahminden çıktıkları zaman ki beden olarak yaratma ruh olarak toplaması vardı Allah Teala. Bu hadis şerif nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok farklı e, rivayetlerle sahiptir Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın, Abdullah bin Mesud, Ali bin Ebi Talib, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisleriyle rivayet edilmiştir bu. Ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in icma ettiği de budur. Ve onların söylemiş oldukları bu reenkarnasyon denilen bir ruhun çıkıp başka bir ruha geçmesi diye bir şey yoktur. Ve böyle diyenler insanların en kafirlerindendir. Ve batıl sözleri söyleyenlerin en batıl sözlü olanıdır. Yani bir ruh, mümin olan bir ruh kafir bir bedene nasıl geçebilir? Ve benim işlemiş olduğum amel, başka bir insanın işlemiş olduğu ameller nasıl biri olabilir? Belki adam daha faziletli veya belki adam daha düşük. Yani allah Teala ahirette o zaman ruhlar değişecekse hangi ruhu allah Teala karşılık verecek? Birinci bedene mi? Birinci bedende olan ruha mı? Ikinci bedende olan ruha mı? Böyle bir şeyi ne Allah'ın ayeti var, ne peygamberin hadisi var, ne de bu zamana kadar gelmiş olan eli sünnet alimlerinden hiç böyle bir şey diyen yoktur. Aynen bu söz neye benziyor? İnsan nasıl maymundan gelir diyen adamın sözüne benziyor yani. Bu bizim hocam. Aynen. <gülüyor> Aynen. Evet. Keyfiyyetü halkül insan. İnsanın yaratılış şekli. Dürki helne ruh fil an janin la diyor ki biz 4 aydan sonra ceninde oluşan ruhu nasıl anlayacağız yani kadının yumurtasıyla birleşen Erkeğin canlı menisi ve cenin oluştuğu o dört aydan sonraki halde ruh yok mudur veyahut da nasıldır diye soru soruyor. Diyor ki kadının e, o suyuyla işte veyahut da yumurtalığıyla birleşen e, yumurtalığındaki o suyla birleşen canlı meni insana hayat veren bir insan. E, insanın hayatına uygun olan afetlerden koruyan bir hayattır onun birleşmesi bir hayatın oluşmasıdır Allah Celle Celalın izni ve takdiriyle oluşuyor o birleşme oluşuyor o birleşme sonucu oluyor yani sadece ne erkeğin menesi ne de kadının sadece suyu ikisinin e, suyunun birleşmesiyle bir hayat oluşur. Allah'ın izni Allah'ın şekillendirmesiyle ve cenin ondan sonra orada o ana rahminde ne oluyor kendisine ait bir gelişme ve halden hale geçme canlılığı oluşuyor bilinen merhaleler onun için oluşuyor ona ruh üflendiği zaman 4 aydan sonraki halde Allah'ın izniyle ulaştığı ulaşıyor 4 aydan sonra. "Emme mema insan insanu sevva emma kana tabiban falan bi Yani ne kadar bir insan mahir bir doktor bile olsa hamilelikteki sırları, sebepleri, gelişen merhaleleri tam bilmez. Ancak bazı doktorlar bazı halleri bilirler. Ra'at suresi Ayet 8 ve 9'da Rabbimiz buyuruyor. Allahu ma Allah bilir her kadının taşımış olduğu, ana rahminde taşımış olduğunu. erham. Rahimlerde neler eksiliyor, ve ma neler artıyor? Onu Allah bilir. Ve kullu Teala'nın yaratmış olduğu her şey kendi katında bir ölçüyledir. Alimul gaybi ve şahadetil kebir yüce olan Allah Celle Celalü gizli ve açığı bilendir ve yine Lokman Suresi 34. ayette inna <gülüyor> la <gülüyor> inde'l kıyamet-il Allah Bu yine yağmuru indirir ve al-mafiler erham rahimlerde olanı Allah celle celalü bilir. Yani nasıl gelişiyor? Hangi merhaleden sonra neler oluyor? Yani bugün tabii bazı kendilerince açıklama yapıyor ama tam detaylı bir şekilde kim bilir Hazreti Allah celle celalü bilir. Yani bugün Tıbbın açıklamış olduğu yön yön bile çok insanı şaşırtıcı yönler yani mesela diyelim o ana rahminde oluş şekli e, annesinin babasının e, şeyim yüz şekillerinin simaların huylarının ona geçmesi anne ve babası tartıştığı zaman çocuğun anne karnında üzülmesi onlar sevinçli olduğu zaman anne karnındaki çocuğun da sevinçli olması ve onun gelişmesine sebep olması ondan sonra mesela sigara içmenin çocuğun sakat kalmasına ve hatta gelişmesine engel olması bunların her birisi nedir hatta sigara içilen bir ortamda bir hamile kadının bulunması bile nedir çocuğun zarar görmesi için sevtir yani çocuk anne rahminde bile tamamen şey mesela hani bazen çocuk alırsın kucağına bir iki aylıkken çocuk güler veyahut da senin tepkine tepki vermeye çalışır ne derler ya senin dediğini anlamış gibi gülüyor halbuki anlıyor ama onun cevap verecek hali yok orada değil anne karnındayken bile anlıyor anne karnındayken bile çocuk anlıyor yani sevinçli hali ve üzülme hali ki bunlar tabi tıbbın açıkladığı çok Allah'ın hikmi ve ilmi noktasında çok basit ufacık tefecik şeyler yani mesela allah Teala'nın yaratmış olduğu anne rahmindeki ayardan herhangi bir şey mesela ne diyorlar o e, bir hasta türü var gözleri çekik olan o türlere ne diyorlar orada mongol. efendim mongol, mongol dedikleri evet. mesela orada bir tane hücrenin fazla olmasıyla oluşan bir şey o tamamen çocuğun ömür boyu sakat kalmasına yani o şekilde o hasta olmasına oluyor. bir tanesinin bir hücrenin fazla olması bir hücrenin eksik olması yani o kadar Eşim. insan aslında aciz ki bir ayet-i kerimede Rabbimiz biri ki <gülüyor> Allah insanı bir meniden yaratıyor sonra dünya çıktıktan sonra Allah apacık bir düşman kesiliyor halbuki sen aslında bir bak ki sen nesin yani ama işte sonradan şeytanın ihvası, ihvası, ihvası kendisine cehennemde arkadaşlık arıyor. Arkadaş arıyor şeytan aleyhillahine ve birçok insan da bu konuda kandırıyor. allah Teala Teala'da ne buyuruyor? Kim sana e, tabi olursa onların her birisini cehenneme dolduracağım. Evet. 27. fetva. Ölülerden e, ölülerden medet beklemek. Şimdi takabiliyorum değil mi? Takabiliyorum onu tam ters çevireceğim. Evet. Ya şöyle doğru <gülüyor> ölülerden medet talep etmek, bunun hükmü nedir? Tam ters o dönüyken Şöyle dönüyor, değil mi? Birazcık. Şey, doğru Tamam tamam deniz. Komik dedi. yukarı durabilir yani. tamam olsun. olsun. Hı -hı. Şöyle diyorsun. Ha. Evet. Evet. Ölülerden Medet talep etmek. Yani mesela medet ya Abdülkadir Gelani, medet Şeyhim veya da böyle söyleyen insanlar oluyor. Bu gibi insanlara demek lazım ki bu mesele şirktir. Adam eğer bu konuda ısrar ederse sen ona söylemene rağmen onu ikna etmeye çalışıyorsun, delil göstermeye çalışıyorsun. Yine ısrar ederse o adam müşriktir ve kafirdir. Çünkü Allah Baş, Allah'tan başkasından sadece Allah'ın güç ettirdiği şeyi istiyor. Allah'tan başkasından sadece Allah'ın güç ettirdiği şeyi istiyor. Fakat sarf hakkı Allah mahluk. Allah'ın hakkını mahlukata sarf etmiş oluyorlar. Innaumain shukbilla. Fakat haram Allah'ı cennet onlar maide etmiş iki dene buyuruyor Rabbimiz. Kim Allah şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır onun varacağı yer cehennemdir. Ama insan yanında bulunmayan canlıdan medet bir eklemesi bu da caiz değildir. Çünkü Allah'tan başkasına dua etmektir. Sadece Allah Celle Celaluhu'nun güç yettirdiği şeyleri Allah'tan başkasından istemek olduğundan dolayı bu da aynen şirktir. Yani adam hayatta da olsa ölü de olsa fark etmiyor. Yani... Ee, yetiş ya Resulallah tut elimi mesela bazı ilahiler var tut elimi ya Resulallah böyle bir şeyler gel kurtar bizi ya Resulallah böyle hep ilahiler neredeyse şirk dolu şirk ifadeleriyle dolu yani böyle çok az istisna seçeceksin ki onlardan şirk karışmamış ifadeler bulursun. Yani bir de bir insanın bir insandan yardım istemesi normaldir. Mesela telefon açarsın birine gel kardeş ben burada sıkıntı değil mi gelebilir misin hemen ben seni bekleyeyim bana yardım et bu normal bunda bir şey yok zaten. Ama şirk olan hangisi Allah'tan başkasının güç yetiremediği bir yardımı Allah'tan başkasından istemek. Mesela buradan dua ediyorsun diyorsun ki ey şeyhim beni ne olur bu sıkıntıdan kurtar. O seni şu an duyuyor mu? Duymuyor. Yani ama onu duyduğuna inanıyorlar. O tarikattakiler öyle duyduğuna inanıyorlar. Şeyhim gel beni bu sıkıntıdan kurtar. Beni bu halimden kurtar ve hatta şeyhim görüyor beni. Ona ona göre çeki düzen veriyor kendisine. Hatta öyleleri de varmış ki hanımıyla şeyhi görüyor diye birleşmiyormuş. Yani Allah'tan daha çok tazim ediyor. Yani Allah seni her zaman görüyor. Sen başka zaman birleşiyorsun da şeyhin gördüğü zaman birleşmemen niye yani? Demek ki Allah'tan daha çok ondan korkuyor. O da şirkin yani hakikaten bu şirke insanların düşmesi de çok kolay yani. yani. Bugün tarikattan neredeyse şirk yuvaları olmuş. Bilmiyorum istisna var mı yani? İstisna ben görmedim de belki vardır ama bilmiyoruz. Allah'tan başkasına dua etmek ve ondan Allah'tan başkasından yardım istemek burada diyor ki e, cemaatte diyor zikir halkası kuruyorlar e, e, ve o halkada tevhide zıt bazı sözler söylüyorlar diyorlar ki hudbiyeyi yarası ol Allah tut elimden ey Allahın Resulü diyorlar herkes birden bunu söylüyorlar birisi kumandanlık ediyor başlarında diyor mesela ya Miftah alikunizillah e Allah'ın hazineleri olan anahtar anahtarı sesleniyor. Ya Ka'betul Allah'ın tecellisi olan ey Kabe, Kabe sesleniyor. Ey Allah'ın istiva etmiş olduğu ey Arş veya ey Allah'ın kürsüsü gibi böyle sesleniyorlar diyor. Ve hatta feğnina ya Resulullah entel maksud ya Allah, Maksudumuz sensin ey Allah'ın habibi. Ente ente ya Resulullah. Sensin sensin sensin ey Allah'ın resulü bizi sıkıntıdan kurtar gibi öyle Resulullah'tan istiyorlar. Birincisi diyor sesi bir şekilde tarikatçıların yaptığı gibi sesi bir zikir yapmak bu bidattır. Menahdethu fiyem min hada malesi minhu fawra kim bizim emrimiz olmayan bir şey icat edecek olursa bu reddedilmiştir. İkincisi Allah'tan başkasına dua etmek. Allah'tan başkasından yardım istemek sıkıntısını gidermesi için veyahut da derdini e, halletmesi için bu da en büyük bir şirktir. Bunu yapmak caiz değildir. Çünkü e, لَنَّ دُعَى وَالْاِسْتِغَثَةِ اِبَادِتُونَ Dua etmek nedir? İbadettir. İbadetin ta kendisidir. Ve Allah'a yakınlaşmaktır. Ve bunu Allah'tan başkasına... Şimdi e, asıl kavram meselesi işte. Diyoruz ya hani tekfir kurallarında daha kavramları okuyoruz. Şirkin, tevhid, şirkin, tevhidin, küfrün işte tevhid geçmedi de küfür, şirk ondan sonra nifak, fısk, zındık değil mi? Bu kavramları Kavramı öğrenirse insan neyi konuştuğunu bilir. Şimdi biz eğer duanın ibadet olduğunu bilirsek o zaman biliriz ki Allah'tan başkosuna dua edenler onlara ibadet ediyor. Onlara ibadet ediyor ve dolayısıyla da o şekilde şirke giriyorlar. Burada mesela ayet-i Yunus suresi 106-107 Allah'tan başkasına dua etme onlar sana fayda da vermez zarar da vermez Eğer böyle yaparsan sen zalimlerden olursun Eğer sana Allah bir zarar verecek olursa onu giderecek olan sadece Allah'tır Sana Allah bir hayır murad ederse o hayırı da ortadan kaldıracak kimse yoktur yisibu bi mayyin sha'n min ibadihi au Allah o dilediğine verir kullarından. Ondan sonra yine cin suresi 18. Ve enel mesacide lillahi fala tedu'u ma'a Allah yahada. Mescid sadece Allah'ındır. Allah'la beraber başkasına dua etme. Ve men yed'u Allahi ilahan akhar. Allah'la beraber kim başkasına dua ederse la burhan Onun bir burhanı da yoktur. Fe inne ma hisabu onun hesabı Rabbi katındadır. Devamında da ne diyor? İnnehul la kafirun. Allah kafirleri iflah etmez. Kafirler iflah olmazlar. Müminun suresi 117. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, İbn Abbas'a ne diyordu? 6 şey devesiyle beraber giderken arkasında İbn Abbas vardı. Ne dediydi? İza sa'alte fess'elillah. İstediğin zaman Allah'tan iste. Ve iza sa'ente billah. Yardım istediğinde ancak Allah'tan yardım iste. Ondan sonra dua o'u el ibadet. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dua ibadetin ta kendisidir sözü gibi. El istigasetu bil evliya. Evet. Velilerle bunu da şey yapalım inşallah. Velilerle yardım istemek, velilerden yardım istemek yine aynı başlıklarda gidiyor. Demek ki bu meseleler çok yer etsin diye bu başlık altında farklı farklı fetvaları buralara almışlar. Bir baş, musibet geldiği zaman Evet. velilerden yardım istemenin hükmü nedir yine demi vermiş olduğumuz manasını Yunus suresi 107 ve 106 ve 107. ayeti kerimelerdir selam selama tazim etmek ve vatan bayrağı gibi bayrağı tazim etme meselesi bunu da söyleyelim diyor ki bayrağa saygı duruşunda durmak caiz midir böyle bir şey caiz değildir ııı <gülüyor> <gülüyor> barış bayramı bayrağı da olsa, vatan bayramı, bayrağı da olsa, hangi bayrak olursa olsun onun için böyle saygı duruşunda durmak caiz değildir. Bu münker olan bidatlardandır. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir şeye saygı ve hürmet diye bir şey yoktu. Hulefai Raşid'in döneminde de böyle bir şey yoktu. Ve ayrıca bu tevhidin kemaline de zıt olan bir şeydir. Çünkü taazim ihlaslıca kime yapılır? Sadece Allah Celle Celaluhu yapar, yapılır. Dolayısıyla bu şirkede vesile artı kafirlere de benzeme vardır kafirler böyle şeylere çok saygı gösterir ya bu gibi şeyler kendi kendilerine putlar yaparlar ona saygı gösterirler <gülüyor> ne bileyim işte <gülüyor> bir <gülüyor> e, cenaze geçer saygı duruşuna dururlar değil mi ondan sonra e, bir işte put kemalın öldüğünde ne yaparlar iki dakika ona saygı duruşu duralım derler onda tamam, saygı duruşu değil. olur tuhaf tabii kafirlerin böyle özelliği vardır onları çirkin bayramlarında taklit etme vardır ve mucaratuhum fi gulu'in onların merasimlerine aşırı dalmadan kaynaklanan onlara uyum sağlama vardır burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara benzemekten bizi yasaklamıştır, alıkoymuştur. Tamam? Vakı'davanen <gülüyor>